Fecir bildiğiniz üzere sabah namazı vaktinin girdiğini gösteren, gökyüzünde beliren bir işareti. Biz buna Ramazan vakti imsak diyoruz. Türkiye'de. Ramazan dışında da imsak diye takvimlerde geçiyor. İmsaklanmasının sebebi, o vakitte insanlar artık ne yapıyorlar? Oruç tutacak olanlar. Yemekten, içmekten kendilerini tutuyorlar. Yani emseke yumsiku imsak. Buradan geliyor imsak. İnsanlar fecir dediğimiz sabah namazının vaktinin girdiği o zaman diliminde, o vakitte ne yapıyorlar? Yemekten, içmekten ve şehvetten kendilerini tutuyorlar. Onun için de bu vakti ne deniyor? Özel olarak imsak. Tabii, Surenin bu ismi almasının e, sebebi, bu isimle isimlenmesinin sebebi, surenin başlangıcındaki vel fecri. Fecre, yani e, andos, olsun, yemin olsun. Allah-u Teala mahlukatından dilediklerinin adına yemin edebilir, etmektedir de. Ancak bizler, mahlukat olarak yemin edeceğimiz zaman ancak Allah'ın e, adıyla ne yaparız? E, yemin ederiz. Çünkü allah Teala bu bir ibadettir yemin etmek. E, ibadettir. Bu da ancak Allah'ın adıyla olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men halefe bi gayrillah fakat eşrak. Kim Allah'ın dışında bir şeye yemin ederse ne yapmış olur? allah Teala şirk koşmuş olur. Yani Allah'tan başkasının adına yemin etmek şirktir. Bu her toplumda maalesef mevcut. Yani Türk toplumunda da Allah'ın dışında bazı şeyler yemin etmek mevcut. Mesela ticaret yapanlar bilirler. Bazen e, tüccarın sözüne güvenilmesi için, inanılması için adama şöyle yemin ettirildi. İşte çocuklarımın ölüsünü göreyim de gibi. Bu da bir yemin hükmünde. Yani çocuklarının ölüsü adına ne yapılıyor? Yemin yemin etmesi isteniyor ki e, bu şekilde bu şekilde e, söylediği söze inanılsın. Yani bu tüccar şayet Allah'a yemin etse adamlar demek ki öyle algılıyorlar ki öyle bir algı var ki yani adam Allah'a yemin ederse ne olur? Yani yalan yere yemin edebilir. Ama çocuğunun ölüsünü görmek demek nedir? İnsanların nezdinde büyük bir şey. Yani yeminin anlamı da budur. Yemin azim olan, büyük olan bir şeyi ne yapmak? Tazim etmek, adını anmak. Onun için Allah'ın adına yapılır. allah Teala vel fecri, fecre yemin olsun. Ve leyalin aşr ve layalin 10 geceye 10 gece e bu 10 gece <gülüyor> Zilhicce ayının Zilhicce ayının biliyorsunuz hac ibadetlerinin yoğunlukla olduğu, hac ibadetinin yapıldığı o 10 gün. Hac Arafat Zilhiccenin dokuzundadır. Bayram da Zilhiccenin kaçındadır? 10'undadır. Ee, İbni Abbas, İbni Zübeyir, Mücahit ve bunların dışında birçok seleften e, alim ve haleften birçok alim e, bu veleyalin aşri ne olarak tefsir ediyor? Zilhiccenin ilk 10 günü olarak e, tefsir ediyor. Peki bu ilk 10 günün şeyi nedir? Zilhiccenin ilk 10 gününün fazileti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sahih hadiste İmam Bukhari rivayet ediyor. Ma'in min al-amel salih wa uhubbu ila Allah fihen min hadhihi al Bu 10 günde yapılan amellerden daha hayırlı, amellerin daha hayırlı olduğu başka bir gün yoktur. Yani bu 10 gündeki yapılan ameller, salih ameller diğer günlerde yapılan amellere göre bakıldığında Allah indiğinde indiğinde bu 10 günler, bu 10 gün yapılan ameller Allah'a daha sevimlidir. Kabala soruyorlar diyorlar ki "Kalu vel Allah yolunda cihat da mı öyle Allah, yani Allah yolunda cihat da yapılsa bile mi başka günlerde? Bugünlerde yapılan salih amellere göre e, bu bugünkü salih bugünlerde yapılan salih ameller daha faziletlidir, daha sevimlidir Allah katında. Diye ki Allah Resulü aleyhisselam Allah yolunda cihat bile. Allah yolunda cihat bile bugünlerde yapılan salih amellerden daha sevimli değildir. İlla ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istisna ediyor. Diyor ki İlla raculen karaca binefsihi ve malihi sümme lam yerciğ min zâlike bi şey. Ama şu adam müstesnadır. Malıyla ve canıyla çıkmıştır cihada. Geriye ne malıyla dönmüştür ne kendi bedeniyle dönmüştür. Yani şehit düşmüştür, öldürülmüştür. Malını da kaybetmiştir, bineğini kaybetmiştir. Bu adamın yaptığı bu günlerin dışındaki bu amel hariç Allah yolunda cihat bile bu günlerde yapılan amellere göre bakıldığında Allah indinde daha sevimli olamaz. Yani bu günlerdeki amel daha sevimli. Demek ki surenin başında allah Teala bakın vel fecir fecir içinde öyle bir ibadet var ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o ibadetin sünnetiyle alakalı diyor ki Dünya o iki rekatlık diyor namaz, sabah namazında kılınan iki rekatlık sünnet namaz, dünya, dünya ve içindekilerden daha iyi yani Allah-u Teala bir şey yemin ettiği zaman böyle azim olan, büyük olan bir şey yemin ediyor. Ve leyalin aşri, on gece yani zilhicce bu da böyle azim, büyük. Alimler diyorlar ki niye bu zilhiccenin on günü faziletlidir? Çünkü yani içinde birçok ibadet ne yapmaktadır? toplanmaktadır. Yani oruç desen oruç. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruç tuttu rivayet olunuyor. Ki e, bu hadis bize bütün amellerin talih olduğunu gösteriyor. Hac ibadeti var. Kurban var. Arafat'ta kullar duruyorlar. Yani fazilet bakımından içinde birçok faziletin biriktiği toplandığı bir araya geldiği hayırlı çok hayırlı bir gün. Ve Allah kala bugünün adına ne yapıyor? Ee, yemin ediyor. Ardından ve şef'i ve bir Dikkat de ve vitri. İşte e, o gelir. Diyor ki eee mahlukat. Yani Allah Teala mahlukatın adına yemin ediyor. Ve Çünkü Allah Teala Kuran Kerim'de diyor ki ve min kulli şeyin Her şeyi ne yaptık biz diyor? Ne olarak yarattık? Çift çift yarattık Her şeyi çift çift yarattık Yani bugün ağaçların bile diyorlar ki erkeği var, dişisi var. Ağaçlar bile. Bu rüzgarlar estiği zaman e, ne yapıyor? Erkeğin e, şeyini tozunu alıyor, dişiyi dişi ağaca taşıyor. Ve bu şekilde meyveler oluyor. Yani bu bile Allah Teala'nın e, yaratması. Elvetr ise veyahut da velvetr ise Allah-u Teala, Halik. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne Allah'a vitrun yuhibbu elvitra. Al Allah-u Teala vitirdir. Ve neyi sever? E, teki sever. Evet. Veşşefi velvetr velleyli iza yesir. Geldiği zaman, yürüdüğü zaman, gittiği zaman geceye. Yani gece geliyor ve gidiyor. Yani gece, sonraki derste de zikareceğiz üç esas dersinde. allah Teala'nın Muhammed bin Abdullah Abdullah'ın <gülüyor> dediği gibi, varlığına, azametine dair delillerden bir tanesi de allah Teala'nın kevni ayetleri ve mahlukatı. Muhammed bin Abdullah ayırıyor. Kevni ayetler ve mahlukatını ayırıyor. Halbuki aslında aynı şeyler. Yani kevni ayetler, Güneş, gece, gündüz, ay. allah yarattığı mahlukat, ona delil olan, onun varlığına, ibadete layık, hak ilah olduğuna, Rab olduğuna delil olan ayetler neler? E mahlukat e, neler? Gökyüzü, yeryüzü değil mi? Bunlar da ayet. Aradaki fark ne? Birisi sürekli hareket eden mahlukat, sürekli hareket ediyorlar. Birisi de sabit. Yani mesela yeryüzü hep yeryüzü. değişmiyor. Gökyüzü hep gökyüzü değişmiyor. Ama gece dediği zaman geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Gündüz geliyor, gidiyor. Güneş batıyor, doğuyor. Ay doğuya batıyor. Ee, i̇şte Allah-u Teala da böyle ve'l-leyli izah-i Hareket ettiği zaman diyor e, geceye. Yani geceye biliyorsunuz geliyor böyle bakıyorsunuz ki sabah namaz vaktine doğru surenin başında da geldiği gibi fecir vakti doğduğunda ya orada böyle ne yapıyorsun? Doğuda bir parıltı görüyorsun. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın yeryüzünde bıraktığı birer ayet. Bunlar Allah-u Teala'nın yeryüzünde bıraktığı birer evet. ayet. Ve bu gecelerde çok büyük bir fazilet var. Faziletli vakit var. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ee, gecenin üçte birinde allah Teala yeryüzünün semasına son üçte birinde iner. allah Teala gecenin 10 üçte birinde yeryüzü semasına iner. Ve der ki Allahu Teala "Men yes'aluni fa'tiyih. Kim benden istiyor, ben o isteyene vereyim. Men yed'uni fastecib le. Kim bana dua edecek, dua ediyor, ben onun duasına icabet edeyim. Men estağfiruni faghfir le. Kim benden mağfiret diliyor, ben de o dileyenin mağfiret dileyenin e, günahlarını mağfiret edeyim. Başlayayım." Yani gördüğünüz üzere surenin girişinde vel fecri vel yâlin Ashri, ve şef'i vel vetri vel leyli izâ yesri e, e, on gece ve gece burada ne var? Büyük faziletli vakitler var, ibadetler var. Allah-u Teala bunların adına e, yemin ediyor. Ardından allah Teala diyor ki حَلْف۪ي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذ۪ي حِجْرٍ Hicr, akıl demek, hicr. Yani kişiyi kötü şeylerde yapmaktan alıkoyan, yani hicr. Bugün yani devlet mesela İslam hukukunda delinin, yetimin e, veyahut parasını e, harcamayı bilmeyenin malına el koyduğu zaman onu parası ile ilgili aklı yerine gelinceye dek, buluğa erinceye dek e, tasarrufa, tasarruf etmesine, kullanmasına, men olmasına ne deniyor? İstemi Hukumlu Hicr. Yani şey, haciz gibi bir şey. Aynı şekilde Kabe'ye gidenler bilirler. Orada Hicr İsmail diyorlar. Niye Hicr İsmail diyorlar oraya? Yani oraya tavaf yapan kişi ne yapamaz? Giremez. İşte akla da diyorlar ki Hicr denmiş, sahibini ne var? Kötü şeyler yapmaktan alıkoyar. Allah Teala diyor ki, hal fizalki lizi hijrin. Yani bunlar da, yani bu kasemlerde Allah Teala'nın yemin ettiği bu şeylerde akıl sahibi içinde vardır bir yemin vardır. Yani yemin'e değer şeyler vardır. Faziletli bir zaman dilimidir. Allah Teala bunların faziletine binaen, azametine binaen ne yapmıştır? Yemin etmiştir. Akıl sahipleri içinde ne vardır bunda? Bir kasem, bir yemin vardır ardından Allah Teala buyuruyor ki, elam tara, nasıl fagal bi ad, Rabbinin ad kavmine yaptığını görmedin. Allah Teala Peygamberine hitap ediyor ve aynı zamanda bize hitap ediyor. Kimdir ad kavmi? Ad kavmi, Hud aleyhisselamın kavmi. Hud, yani Hud Peygamberin Peygamber olarak gönderildiği. E, Topluluk. Onlar ki İram e zatil imad. İmad burada büyük yapı demek. Yani büyük yapıları ayakta tutan sütunlar. İrem ise bir tefsire göre kabilenin adı, bir tefsire göre de bölgenin adı. İrem halkı da denebilir. Türkçe'ye tercüme edirken Ya kabilenin adı ya da köyün adı. allah diyor ki bunları görmedim. mi? Allah-u Teala bunlara ne yaptı? Başka bir ayet-i diyor ki Allah Teala Hakka suresinde Sahara aleyhim seb'al eylin ve husuma. Allah Teala peş peşe diyor. Bunların üzerine gönderdi. Ardı ardına gelen e, fırtına gönderdi. Fetaral kavme fiha sar'a diyor o fırtına oraya geldi böyle peş peşe ardı ardına kesilmeden seb'al eylin ve semane eyyam. gece 8 gün. 7 gece 8 gün fırtına esti. Fe al qaum fiha diyor. O ad kavmini, yani Hud aleyhisselam kavmini ne olarak bak baktığın zaman görürsün? Yığılmış. Yani kendinden geçmiş olarak görürsün. Bu rüzgar ne yaptı onlara? Soğuk esen rüzgar, sert rüzgarın e, olduğu rüzgar. Eee onları ne yaptı? Yerle bir etti. Allah Teala diyor ki: "Fe ersalna aleyhim rihan sar sara." onlara sar sar yani buz gibi e, ve çok şiddetli e, sesi olan gürültülü bir ne gönderdik? Rüzgar gönderdik. Diyor Allah. kadar. Ve helak oldular. İnsanoğlu aciz. Yani insanoğlu bugün böyle bile çevrenize baktığınız zaman böyle dünyayı ben yarattım e, şeyiyle yürüyen insanlar vardır. Böyle da kendini öyle demiş ya yani bu Mısır'ın bana ait ben mi daha hayırlıyım yoksa şu konuşmayı bileme, bilemeyen beceremeyen Musa mı diye ne yapıyor sürekli e, Firavun kibirleniyor ama bakıyorsunuz ki insanoğlu aciz Allahu Teala işte kimi kavimleri helak etmiş topluca tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete duası var Allahu Teala'dan bir isteği var o da Allahu Teala'nın bu ümmeti ne yapmaması toptan helak etmemiz. Allah-u Teala buna icabet ediyor mu? Evet, icabet ediyor. Yani allah Teala bu topluluğu, bu ümmeti başına göndereceği bir felaket, musibetle toptan helak etmeyecek. Ancak Allah-u Teala istediği bir şey var ki ona icabet olunmuyor. Ona bu konuda cevap verilmiyor. O da Allah-u Teala bu ümmetin arasında ihtilafı Kendi aralarında kılacak Bu ihtilaf sonucunda birbirleriyle Savaşacaklar ve güçlerini Kuvvetlerini ne yapacaklar Kaybedecekler Yani bu ümmetin felaketi Başına gelecek olan musibeti bu Bugün de maalesef Dünyanın birçok yerindeki İslam ülkelerinde Görmüş olduğunuz Nelerdeki gibi Ke annum diyor ki Allah bana o ya o rüzgarı soğuk esen ve içinde böyle gürültünün olduğu rüzgarı gönderdik yedi gece sekiz gün e, gönderdik onları diyor yere yıkılmış olarak görürsün neler gibi acazunaklin kaviye kütük ne kütüğü hurma kütüğü nasıl bir hurma kütüğü kaviye içi boş şimdi hurma ağaçlarını görmüşsünüzdür Su Ceren'e gidenler bilirler o sapat adam. ...çütük olan o böyle sütun gibi o hurmayı taşıyan o gövde, öldüğü zaman yani hayatını kaybettiği zaman böyle yamulur. Yani böyle süner. O sağlam o şey süner gider. allah Teala diyor ki onları ne yaptık? Yerle bir ettik. Yani bunu niye allah Teala bize haber veriyor? İbret almamız için haber veriyor. Bu insanlar çünkü kendilerine çok güvenmişlerdi. Bu ad yani kavmi Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği bu kavim diyorlar ki tabi Allah Teala da bunlara güç kuvvet vermiş. Adamlar yani güçlü, kuvvetli öyle binalar, öyle yapılar yapıyorlar ki o güne kadar benzeri yok. Allah Teala diyor ki "Ve kuru izce alekum khulafa ammin ba'di ve fil Ad kavmine diyor ki Allah Teala onlara hitaben Hani diyor allah Teala sizi Nuh sonra göndermiş ve onların ardından halifeler tayin etmişti. Yeryüzünden hakimler tayin etmişti. Onlardan sonra geldiniz. Ve zâdekum fil halki besta Sizi yaratılışta ne yaptı? Güçlü. Üstün kıllı. Yani ad kavmi, hudun kavmi. Daha farklı bir topluluk. Bizim gibi insanlar ama güçlü, kuvvetli insanlar. Fezkuru <gülüyor> ile leallekum tuflihun. Allah-u Teala diyor ki işte Allah-u bu nimetlerini ne yapın? Anın ki felaha eresiniz, kurtuluşa eresiniz. Başka bir ayetker men diyor ki Allah Teala: "Amma Adun fastekberu fil ardı bi gayri'l hak." Ad kavmi yer yüzünde ne yaptı diyor? İstekberu, fastekberu, kibirlendi. Bi gayri'l hak, haksız yere. Kibirlendi. Ve kalu men esedd minna kuvvatan? Dediler ki bugün bizden daha güçlü kim var ki? Bugünün insanı da, değil mi, bir şey icat ediyor, gemi yapmış, işte, Titanic demiş, işte, desem, işte füze yapmış, ee, ne demiş ona? O, İngilizcesinin adı ne? Arapçası, mutahaddi, meydan okuyan demek. Yani meydan okuyan, kime? Allah'a meydan okuyorlar diyor. Ama füze, yani uzaya gönderecekleri o şey, çok az bir miktar yükselip düşüyor. İşte Titanikleri bunu artık kimse ne yapamaz? E, batıramaz diyorlar. Ne oluyor? Denizin ortasında ortadaki evli ve insanlar batıyor. İşte bu at kavmi de diyor ki Men eşeddu minna kuvveten Men eşeddu minna kuvveten Bizden daha güçlüsü kim var? Şimdi Bugün de öyle değil mi? Japonlar diyordu ki yani öyle bir yapı yapıyoruz ki öyle bir bina yapıyoruz ki bilmem kaç derece deprem gelse bir şey olmaz özel raylı sistemler, binaların altına, köprülere filan işte bundan 10 sene önce belki biraz daha fazla bir deprem bir vurdu Japonya'yı. O köprüler kağıt gibi oldu. Şimdi maalesef bugünün e, İslam ümmeti de, Müslümanlar da bu materyalizmden e, etkilen kapitalizmden etkilen hale gelmişler. İşte bizim evler depremden sonra yapıldı. Çok sağlam. İşte ekonomimiz çok güçlü. Yani tamamen sebeplere ne var? Tevekkül yani sebeplere bağlanmak. Yanlış. Bunları yaratan müsebbiplere ne yapmak lazım? Müsebbibe pardon, bunları yaratan müsebbibe Allahu Teala'ya tevekkül etmek lazım. Yani sebepleri sebepleri kalkatan Allahu Teala var. Allahu Teala'ya sığınmak lazım. Allahu Teala'dan medet olmak, güç kuvvet beklemek lazım. Eğer bir insan kendine güvenirse bundan sonra artık bizim belimizi kimse doğrultamaz bu tarzı konuşursa, bakın ad kavminin başına geldiği gibi, diyor ki Allah-u Teala اَوَلَمْ <gülüyor> Onlar görmüyorlar mı? en اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ minhum قُوَّ Görmüyorlar mı? Kendilerini yaratan Allah kuvvet bakımından onlardan daha güçlüdür. Allah-u Teala burada onları yaratma sıfatıyla zikrediyor. Kendi sıf yaratma sıfatını Onlara zikrediyor. Niye? Çünkü onlar birer mahluk dünyaya sonradan gelmiş, bir anneden doğmuş oldukları için acizler. Diyor ki Allah-u Teala اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّهِ Onları yaratan Allah, onlardan daha kuvvetli, daha güçlüdür. Bunu görmüyorlar mı? Bunu bilmiyorlar mı? diye. at <gülüyor> kavmine ne yapıyor allah Teala? Böyle uyarıda bulunuyor. Tabi uyarıyı anlayana. Uyarıyı Anlayalım. Ellefi lem yukhleq misluha fil bilad. İşte bu at kavmi İrem halkı. Öyle bir topluluk ki ellefi lem yukhleq misluha fil bilad. Onların böyle yaptıkları onlar gibi kimse atmadı, yapmadı? Gelmedi. Yani bu kadar güçlü kuvvetli insanlar. Ve semudellezi ceabu sahra bil vad. Ve semud. Semud kavmi. Kim bu semud kavmi? Onlara gönderilen peygamberin adı ne? Salih. Salih aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu topluluğun helak olduğu yaşayıp helak edildiği yerden geçerken hızlıca geçiyor. Suratını, başını örtüyor. Oradan böyle ağlayarak hızlı bir şekilde ne yapıyor? Koştura koştura gidiyor. Diyor ki buraya Allah'ın azabı inmiştir. Burada yapmayın? Oyalanmayın. Ağlayın ya da ağlamaya çalışın. Ağlar gibi davranıyor. Buraya yani Bizim gibi el ayağı olan, gücü kuvveti olan günlük hayatını yaşayan Pazara gidip alışverişini yapan insanlar imişler. Bunlara bir azap geliyor ve bunlar yok olup gidiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Hayvanlarına bile o bölgeden, o azabın indiği bölgeden develerine su dahi içirmiyor. Hemen devam edin diyor. Çıkın gidin. Bugün insanlar şimdi turistik böyle. seyahatler, Bilelim çadır kuralım, akşam yatalım orada. Ya burada ibret alınması gereken şeyler bunlar. İnsanın bu ayetleri okuyup korkması lazım ayetler okuyup insanın ne yapması lazım? Ee, korkması lazım. Bunların adılarca bu sahra bil vaad. taşları Medain-i Salih diye biliniyor Suudi Arabistan'da. Böyle dağın ortasında öyle yerler yapmışlar ki yani sanki kalemle çizmişler. Böyle bakın internette belki resimlerini görürsünüz. Bu kent Suudi Arabistan'da hala dağları Delmişler. Allah Tanrı ona bahsediyor. İşte taşları diyor delmişler. Vefirgaonuz el Autead ve Autead normalde yani kazık anlamında, destek anlamında ordular sahibi Firavun. Ona da bakın diyor. Yani bu adam öyle zalim bir adam ki kendisine kahinler, rahipler şeyler haber veriyorlar. Kahinler kavminin sihirbazları e, haber veriyorlar. Rahipler değil, kahinler. Diyorlar ki bu toplukta bir çocuk doğacak İsrailolarından. Bu senin mülkünü yıkacak. Bu da ne yapıyor? Yeryüzünde görünmemiş bir zulme imza atıyor. Çocukları öldürüyor. Kadınları annelerini doğumdan sonra hayatta bırakıyor. Yani. Doğuran her kadının çocuğunu öldürüyor. Ama Allah Allah'ın hani, Az önce ayeti kerimede okuduk ya. Ad kavmi. Hud aleyhisselam'ın gönderildi o kavmi. Ne diyor? Allah-u Teala <gülüyor> Onları yaratan Allah onlardan daha güçlüdür. Bunu görmüyorlar mı? Diyor ya. Firavun'un kendi evinde onun mülkünü yıkacak olan ölümüne sebep olacak olan çocuk yetişiyor. allah para Teala dilediği zaman yani adamın gözünü perde örter. İshallah hala bunlara bu işaret ediyor. Diyor ki, "Alladin fil bilet". İşte önemli olan taraf burası. Bunlar, bu Ad, Semud, Firavun ve diğerleri ne yaptılar yaptıklar, "Alladin fil bilet" yer yüzünde haddi açtılar. Yer yüzünde haddi açtılar. Bir insan Haddi aşarsa, günah işlerse bu helak sebebidir. allah Teala öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne diyor allah Teala kavmlerden bahsederken? Onları helak ettik. Niye helak ettik? Günahları sebebiyle. Yani günahlar kulu helak eder. Kulun başına bir bela, musibet gelir yani. Kul beklesin. İşlediği günahlar kuluna ne yapar? Helak eder. allah Teala nasıl toplumları helak ediyorsa kulu da ne yapar? Yani rahmetini alır, bereketini alır. İşini başına dolar. Bir de bakmışsın ki tepe takla gitmiş. Ya bu adama ne oldu böyle? Bir çok önemli vardır, değil mi? Hayatınızda. <gülüyor> Fakseru Fe fiel fesad. Her gün ne taşkınlık yaptılar? Fakseru Fe fiel fesad. fesad. Bozgunculuk. Tabi hangi bozgunculuk? Günahlarla. Her ne yaptılar? günahlarla bozdular. Yani şimdi bize Allah hala tarih bilgisi vermiyor bu surede yani bu tarih olarak Semut böyle olmuş, Ad işte böyle olmuş, Firavun böyle olmuş. Böyle bir tarihi bilgisi okumak için zikredilmiyor bu ayet-i kerime. Neden? Bunların helak olmasına rağmen yeryüzünde, yeryüzünü günahlara boğmaları. Diyor ki Allah Teala, sizler de yeryüzünü bunlar gibi günahlara boğmayın ki helak olmayasınız. Helak olmayasınız. Ama bugün şöyle çevremize bir baktığımızda, kafamızı kaldırdığımızda görüyoruz ki insan oğlu Sanki ne yapmaya çalışıyor? Helakını öne almaya çalışıyor. İşlemiş olduğu günahlarla. Yani günahın bin bir türlüsü bin bir çeşidi o kadar azgınlıkla işleniyor ki ibret alan yok. Televizyonlar, internetler, sokaklar, okullar her taraf. Hele bir de yaz gelmiş, görüyorsunuz, hadi açmış durumda. Bu işin şehavat tarafı, günahlar tarafı. Yani iş bununla kalıp durmuyor. Öbür taraftan da ne var? Şubuhat dediğimiz insanların böyle Allah-u Teala'ya şirk koştuğu binahlardan daha da kötü olan meseleler, hususlar var. Bunlara da biz ne diyoruz? Şubuhat diyoruz. Yani iki koldan şubuhat ve şehavat yayılmış gidiyor yılmış gidiyor. Ve bizden önce, bizden önce aynı şeytanın, şeytanın aynı tuzağına, aynı hilesine düşmüş toplumlar var. Yüce Rabbimiz bizlere bunu haber veriyor. Bunların helak olduğunu söylüyor. Ama biz insanoğlu olarak, ümmeti Muhammed olarak ne yapmıyoruz? Akletmiyoruz, itibar İtibar etmiyoruz. Diyor ki allah Teala ayetin devamında, İnne rabbeke lebil mirsad. Nedir mirsad? Türkçe'de bu kelime geçmiş aslında. Rasathane ne sıfatı gözetleme. Allahu Teala diyor ki inna rabbeke lebil mirsad. rabb'in onları gözetlemektedir. Yani Rabbin insan ne yapıyor? Gözetliyor. Allah Resulü Aleyhissellem'in da dediği gibi mühlet veriyor ama ihmal etmiyor. Bak mühlet veriyor ama ihmal etmiyor. Allah Teala kulunu azdırmak için bazen ne yapabilir? Nimetleri üzerine yağdırabilir. Allah Teala Kuran-ı Kerim'de bunun örneklerinden çok bahsediyor. Fela mene su, mazuk kirubi, Bettehne alehin. Fela mene su, mazuk kirubi. Kendilerine zikredilen, öğüt verilen şeyleri onlar unutunca diyor Allah Teala, o insanlar. Allah Teala bizlere öğüt veriyor Kuran-ı Kerim'de. Böyle olun, şöyle yapın diyor. Bunu unuttuğu zaman diyor onlar, biz ne yaptık diyor onlara geçmiş kârlardan bahsediyor. Onlara diyor yerlerin, göklerin, her şeyin bereketini açtık. Yani dalsınlar, biraz daha devam etsinler. takip ne yaptık? Birden onları ondan sonra tam günahların içinde boğulmuşken yakaladık. Yakaladık. Yani ile yakaladık. Ondan sonra ümitlerin, her şeylerini ne yaptılar? Bu kimseler kestiler. Surenin bu bölümünde kalacağız inşallah tefsirinde. Önümüzdeki hafta geri kalan bölümü, insanoğlunun imtihanı. Allah Teala diyor ki... Ee, Fame'l insanu izâ mibtalahu rabbuhu fa akramahu ve nâ'amahu fe yekûlu rabbî akramâ Allah Teala insan oğlunu iki şekilde imtihan ettiğini söylüyor bu surede. Bu ayet kelimelerde. kerimelerde. İlk ayette "Fe amme'l insanu izâ mibtalahu ibtilâ imtihan ederse rabbi kulunu" fe nâ'amahu fa akramahu fe nâ'amahu ona ikram eder <gülüyor> nimetlere gark ederse, nimetlere boğarsa ne kul? Fayak oldulara bir ekram bana ekram etti. Yani uyanamaz. Bunun da bir imtihan olduğuna. Genelde şimdi ne var? Bizim toplumumuzda işleri iyi gidiyorsa Allah'ın sevdiği kulusun başına sıkıntı geliyorsa musibet bu imtihan. Hayır, ikisi de imtihan. Yani işleri iyi gidiyorsa da imtihan. Bu ayet ona delil. Bak ne diyor Allah ﷻ? Fəml insanı iza məbtelahu Rabbuhu İnsanı Rabb'i imtihan eder de. Ta nimet verirse ikram ederse, bakın yani ikram ve nimet bir imtihan o zaman. Hemen ardından diyor ki Allah Teala: Va anna iza m'tala u rizqahu. Yine imtihan derde rızkını daraltırsa, ne der insan? Feykoy Rabbim henen. Rabbim beni küçümsedi, küçük düşürdü der. İşte önümüzdeki hafta bu ayet-i kerimeleri alacağız. Allah nasip ederse. Güzel Rabbim bizleri Kur'an'ı okuyan, okuduğunu anlayan, anladığıyla da Amel edip öğüt alan kullarından eylesin. Subhanekallahumma ve hamdük la ilaha